Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, mektubat şerifet derslerimize devam ediyoruz. İrtikat mektuplarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci cildin 270. sayfasından, tabi eski kitaplar itibariyle konuşuyorum sonra, yeni birkaç baskı çıktı ama, ee, biz eski kitaptan devam ediyoruz. Yani herkesin elinde olan eski baskıyla 270. sayfeden ee, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. وَعْزَابُ الْقَبِرِ Kabir azabı lil kafirine Kafirler için دَهَا وَلِبَعْضِ usatil الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin asilerinin yani günahkarlarının bazısı için Kafirlerin tamamı için Müminlerin günahkarlarının hepsi için değil. Bazısı için. Niye bazısı için? E çünkü adam günahkar olur ama efendim e, ölmeden evvel çok ağır hastalıklar çekmiş olur. Yani kanserin, sancılar işte aylarca yatakta yıllarca bazı esir olur. Ondan sonra çok ağır e, sancılar çeker. Böylece günahlar dökülür. Bu sefer kabre ...yani e, azap kalmaz. Çünkü neden? Temizlenir. Mesele temizliktir. Dünyada hastalık ve bela musibetle temizlense... ...kabir azabı kalmaz. Kabir azabıyla temizlense, Müslüman için konuşuyorum. Mahşere azap kalmaz. Bazı mahşerde çok sıkıntı çeker. Cehenneme girmeden cennete girer. Dolayısıyla bütün sıkıntılar... E, ...günahların temizliği içindir. E, kafirlerin hepsine kabir azabı vardır. Ama müminlerin asilerinin, uzat asinin cemisidir, çoğuludur. Ee, müminlerin asilerinin hepsi için değil, allah Teala diledikleri için, efendim, bazısı için, e, kabir azabı hakkın haktır. El i Sünnet itikadında e, müctehid olan bir zat, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. İtikatta müçtehit için buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve kendisi aynı zamanda ikinci binin müceddidi. Ki bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra bir tek ikinci bin vardır. Bir üçüncü bin yoktur. Kıyamet kopar yani üçüncü bine varmadan. Bundan dolayı, bu da kesin bir husustur. Bundan dolayı, e, yani bu makamdaki bir zat, tabii Elif Sünnet İtikad metinlerinde de bu hakikat vardır. Kabir azabı haktır. E şimdi sen, Mehmet okuyan gibi, efendim, ceketli, pantollu, e, sakalı olmayan, itikadığı noktada birçok sıkıntısı olan, mucizeleri inkar eden, Meryem validemizde çift cinsiyet var diyen, e, bu kadar Kur'an'ın maslarını, ayetlerinin manalarını tahrif eden, değiştiren adam kabir azabı yok dediği diye, ona inanacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabı var buyurdu. Bukhari Müslüman sayın hadislerde ve'audübüke bin adabil kabr. Kabir azabından sana sığınırım diye dua buyurdu. Beş vakit namazın peşine farzdan selam vermeden namazın içinde dört şeyden Allah'a sığının buyurdu. Biri de kabir azabından sığınmak. Bütün sahabe-i kiram kabir azabından sığındı bu hadisle amel ederek. Sonra Teab-ı'n gelen bin dört yüz senelik efendim bin dört küsur senelik e, dinimizin bütün alimleri, müçtehitleri, müceddidleri, yüzyıl müceddidleri hepsi bu kabir azabının hak olduğunu beyan etmiş. Ehl-i sünnet alimleri itikat metinlerinde efendim işte eee Nesefî'sinden, Taftazânî'sinden, Maturîdî'sinden eş'arî'sinden ee, efendim rahimehullah teala hangisini alırsanız hepsinde kabir azabının hak olduğu beyan ediliyor. Bu kadar cumhur ümmet bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bir de iki tane ilahiyatçı çıkmış Tangurtungur eee kabir azabı yoktur dedi diye konuşuyor. E sen şimdi buna inanarak kendini mi avutuyorsun yani? Kendini mi teselli ediyorsun? Ne yapmak istiyorsun yani? Niye gerçeklerle yüzleşmek istemiyorsun? Var olan bir şeye yok demek ne anlama gelir yani? Onu yok etmez allah Teala sana kabir azabı yapmazsa maalini teşkil etmez ya. Fare sıkıştı mı, köşeye kedi artık onu yiyeceğini anladığı zaman gözünü kapatırmış. Bu kedin işini kolaylaştırır yani. Gözünü kapatman yani, hakkate gözünü yumman demek, orada o kedi yok, seni yutacak bir kedi yok anlamına gelmiyor yani. Belki işte beni yerken bari göre göre yemesin. Bari gör, görmeyeyim. Koynum işte... Kesilmeden gözünü bağlamaya benzer belki. En fazla yani. Hiçbir hakikat inkar edilemez. Sen nasıl Allah ve Resulü'nün ispat ettiğini reddediyorsun? Ya. Ya. Kad ehbara muhakkak haber verdi bi'i bunu. El muhbiru, haber veren zat. E herkes haber veren. Çünkü gazeteciler de haber veriyor, o da haber Hepsi muhbir olmuş, muhabir olmuş. Ama çoğu kezzap saat ya yani yalan haber. Memleketteki haberlerin bir çoğu yalan çıkıyor yani. El bu bütün haberlerinde doğru çıkan tek demeyelim, Çünkü diğer peygamberler var, ulema evliya var tabii ki. Onlar da ondan aldıkları için mişkatın nübüvvetten konuşuyorlar. Onun için. Ama haber verenlerin en doğrusu tabii ki Allah Teala'yı kon konuşmuyoruz. Hemen asustan kuminallah. Haditha. Haber bakımından Allah'tan daha doğru kimse olamaz. Bu ayettir. O tabii ki ilk ilk kaynak. Haberleri veren o. Ama kullar arasında konuşuyoruz. Çünkü her laf yanlış manaya çekildiği için artık yani her lafı böyle şeyle konuşuyoruz. 40 tane şer koymak zorunda olur. Cühela çoğaldı, cühela. Çoğaldığı için seviye çok düştü yani. Biz de kime muhatap olacağımızı şaşırdık. Adam görmüyor musun? Marifet dergisine... Yazı yazıyor. Adam efendim bize bu kadar büyük bir iftira yaptı. Uydurma hadisler hadis uyduruyor diyor. Uydurma hadis ne de demiyor? Hadis uyduruyor diyor. Şefik Kocaman denen adam da buna sahip çıkıyor. Efendi hanesinde bunu hala tutuyorlar. Şimdi bunu görünce artık olmaz olmaz deme yani. Olmaz olmaz derdi yani. Yani her şey olur yani. Bu saatten sonra her şey olur. Çünkü insanların artık benim hiçbir hadis uydurmadım her kitapta kaynak verdiğim en nihayetinde sorumluluğun verdiğim kaynaklara ait olabileceği en nihayette benim hiçbir sorumluluğum olmadığı çünkü Vel mesuliyet ilk nakledenedir. Mesuliyet ilk nakledenedir. Bu bir kaydedir Bunlar ne usulü fıkıh biliyor? Ne usulü hadis biliyor? Ne usulü aşere biliyor? Ne usulü <gülüyor> ahlak biliyor? Hiçbir şey bilmiyor. Ve öyle bir insanlarla karşı karşıya kaldık. Adam zannettiğimiz adamlar Kalktılar efendinin tefsirini helalı haram ediyor dediler. Ruhul Furkan için. Adam telefon kaydı çıksın dedi. Kayıt da çıktı. Adam hala pişmiş kelle gibi sırıtarak suratımıza bütün millete e, söver gibi. Ruhul Furkan'dan bahsedilmedi. Diyor. Bu noktaya geldiğimizde artık bitmiştir. Deniz bitti. Yani. Deniz biter mi yani Nasret Hoca'nın fıkrasına döndü. Ama deniz bitti yani. İtimat kalktı yani. Artık efendi efendinin hizmet ediyoruz adı altında demek ki milleti uyutmuşlar demek ki millete yutturmuşlar yani çünkü içleri haset fesat yüzünden ne tefsir tanıdıkları ne hadis tanıdıkları ne efendi itikadını nazar itibara aldıkları kesinleşti bütün efkar umumiyenin göz kesinleşti onun için bir şey söylerken hep artık dikkat ediyorum şimdi diyeceğiz ki yani en doğru haber veren Resulullah Efendimiz'dir adam hemen diyecek ki efendim ayette var Allah'tan daha doğru haber veren yok bu peygamberi Allah'ın yerine koydu. İşte böyle kafalarla karşı karşıya olunca. Yani adamlarda anlayış seviyesi yok. İşte anlayış seviyesine bunu adamın anlaması lazım. Yani Resulullah Efendimiz en doğru haber verendir dediğimiz zaman kullar içinde. Bunu an anlamama lüzum var mı? Yani ne hacet. Tabii ki Allah'la bir seviyede tutamayacağımız kesin yani. Ama tabii Vehhabi kafası olsun. Bu hadislere uydurma diyen inkar eden marifet kafası olsun. Şimdi artık rihle kafasından geçtik. Rihle kafası zaten kendi kendini taşa vurdu. Rihle kafası dağıttı kendini. Ne dergileri kaldı, ne alpleri kaldı, ne bilmem neler kaldı. Şimdi marifet kafası. Hadislere uydurma diyen, Efendimiz kabul ettiği hadisleri reddeden ve ruh-i tefsirine e, helalı haram etti, haramı helal etti diyen, tekfir eden yazanların efendi başta olmak üzere marifet kafası. Bu kafa, çünkü adam biz bunlar ilişkiyi keseriz dedi, Çıktı yine hocamız, ilişkiyi de kesmiyoruz. ruh Furkan falan yok bahsimizde dedi. Sesi çıktı halde millete yalan söylediğini, e, bütün millet dinledi. Vela tekbeli uluğum şehadeten ebeden. Bir de bana iftira attılar, hadis uyduruyor diye. Halbuki ben hep nakil yaptım. Ebediyen bunların hiçbir şahitliğini kabul etmeyin. Bu ayet-i kerimeyi okumuştu bana Hoca ben unutmuştum bu ağızda. Nur suresi. Bir insan iftira yaptıysa, namuslu bir insana, ben hadis uydurmadım. Bundan büyük iftira bana olamaz. Gavur demekle eşit tutuyorum ben bu iftirayı. Yani bana bir adam gavur dese bu kadar koymaz. Hadis uyduruyor dedi bu adam bana. Şefik de ona Mümtaz Hoca dedi. Bitti. İftiraları kesinleşmiştir. Ebediyen hiçbir şahitliklerini kabul etmiyor. Bundan sonra bunlar efendi şöyle buyurdu. Efendi bize emretti ağaç kestik. Efendim asla şahitlikleri kabul değil. İftiracılıkları açığa çıktı. Tefsir ve hadis hususunda. Efendi'ye de bana da iftira ettiler. Efendinin adına çıkan hangi tefsirde helal-ı haram etmiş? haram helal etmiş. Ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin. Kur'an'a inanıyorsanız, Müslümansanız bundan ebediyen şahitliklerini kabul edin. Onun için artık konuşmalarımıza daha dikkat ediyorum yani. Edeceğim yani. Çünkü bu adamlar yani seviye görüyorsunuz seviye berbat. Adam şimdi diyecek ki peygamberin doğru değil ya ben doğru Allah. Sen böyle dedi cüppeli bak yanlış uydurduğu bir şeye reddiye yapacağım. Kalkacak reddiye yapma bana yani. Bunlar İmam Rabbani ne et diye yapar yani. Çünkü artık efendinin tefsirine bunu diyen İmam Rabbani ne demez ya. Yani. Ekmek yedikleri tekniğe hep Haşa. Ekmek yedikleri, ekmek. Allah keser ekmeğinizi keser. Tefsire hadise konuştuğun zaman, bir de konuşanlara mümtaz dediğin zaman Allah seni işte efendim insanlar nezdinde rezil eder. Ve müfteri olduğunu Kaydı çıkartarak Allah ispat eder. Kaydı sen istedin ses kaydını. Ey şefik artık konuşamazsın. Ebediyen şehadetin makbul olamaz. Çünkü eden Adam Ruhul Furkan'a sövüyor. Haramı helal etti diyor. Sen diyorsun ki Ruhul Furkan'la ilgili bir konumuz yok. Ya ses kaydı ortadaki. Hani adam adamı öldürürken yakalanmış da Polis hemen çepeçeyi çepe tutmuş. Kat, üstünde cinayet. Demiş avukat istiyorum. Ya demişler ne avukat üstlüyorsun? Cürmü meşut yani yakalandın. Ya demiş acaba bu avukat beni nasıl savunacak? Hoş, merak ediyorum yani demiş. Tiyatro demiş yani. Çünkü avukatlar her şeyi savunuyor ya. Her şeye bir avukat buluyorsun yani. E şimdi demiş bu avukat beni nasıl savunacak demiş. Merak ediyorum yani. Şimdi ben de merak ediyordum. Aa, adam utanmadan çıktı. Ruh Furkan'la alakalı bir şey yok dedi ya. Ben diyorum arkadaşlar, bu diyorum kaseti dinlemeden çıktı. Abi de bakıyorum ses kasetinizle ilgili deyince, ben bu kadar olabileceğini tahmin bile edemedim. Mantığım durdu ya. Bu yani bu, bu şefii aklı, akıl sahibi zevlü kulden zannediyordum. Yani bu bir adam ruhul furkan'a söylediği seste geçiyor. Bütün cumhur duyuyor Çünkü ruhul furkanla alakalı bir şey yok. Nasıl der bunu yani bu adam hala orada hizmetçi olarak duruyor bu şefi. Mesele Yırfan meselesi değil. Mesele Şefik meselesi. Daha yukarısı da var. Üst katta keskin var biliyorsunuz. Üst kat yönetimi keskin var. E bunlar bu işi kotarıyor, pazarlıyor. Mevzu bu. Onun için işte konuşmalarımıza dikkat edeceğiz. Sakın bu adamları dinlemeyin. Asla bir video atarlarsa dinlemeyin. Benim zerre kadar hakkım varsa sizde zerre kadar. Bak ahirette ilim hakkı haktır. O kadar benden sohbet dinleyip amel ediyorsunuz. Zerre kadar hakkım varsa marifetin sitesini hiçbir videosunu izlemeyin. Hakkımı haram ederim. Çünkü ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin. Bunlar ki çıktılar Ruh Furkan'la ilgili bir şey yok dedi. Kaseti getirin o zaman dedi. Getirdik. Yine Ruh Furkan'la ilgili bir şey yok dedi. Artık hepiniz gördünüz ki yalancıdırlar. Ebediyen. Bir de iftiracı. Adam bana hadis uydurdu diyor. Şefik orada yahu Aldığı kitaplar o zaman şu şey oluyor. Yani hoca bunu kitapsız bir şey yazmadı. Diyeceğin yerde benim adamın uydurduğu, hadis uydurduğu lafına katılıyor. Mümtaz hocamız demek suretiyle. He efendi. Bit. Bundan sonra efendinin hizmetkarı diye kendilerini savunmasınlar. Çünkü efendi hizmetkarlarına müfterilik, kaziplik, kezzaplık yakışmaz. Bu kadar cahiller güruhu, bu kadar kazipler ve müfteriler güruhunun Efendi Hazreti'nin yanında durmaları alsa, bu millet efendim bu Müslümanlar bu ihvan nezdinde artık uygun değildir ve elverişli değildir. Kimse bunu artık tasvip edemez. Çünkü her dediklerini artık soru geldi. Ne sorusu çarpı geldi. Çünkü adamlar yalan konuşuyor. Bir adam bakın el müminü la yegzib. Mümin zina eder mi diyor edebilir nefsine uyar diyor hadis-i şerif. Mümin hiç mi diyor nefsine uymuş eder yani ederse kafir olmaz. Yollar ya aslında mümin yalan söyler mi diyor. El la Müminse yalan söylemez. Çünkü neden o zaman Allah ve Resulüne iman ettim diyor. Yalan söylüyorsa belki iman ettim lafında da yalan söylüyordur. Ya dur bu sefer kimse imanına güvenemez. Çünkü zina fiili bir günahtır. İçki bir günah. Kebahirdir, büyük günahtır. Ama yalan başka bir şey. Çünkü adam diyor ki ben Müslümanım, ben ihmanım. Ben efendiyi seviyorum. Ben efendiye hizmet ediyorum. Efendi böyle buyurdu. Efendinin emriyle yapıyoruz her şeyi. Peki tamam. E sen şimdi kabak gibi Ruhul Furkan'a adam sövdü, haramı helal etti diye Ruhul Furkan'ı yazanlara kafir demiş oldu ve efendiye de gitti bu laf. Bu adamı çıktın, Mümtaz hocamız dedin, Ruhul Furkan'la alakası yok dedi. Göz bakarak ya. E sen oldun Kazip. Eşini bir adamın yalanı bütün, ya 4 şahit 2 şahit değil, milyonlar dinledi bu ses kaydını. Bu noktada yalancılığın herkesin elinde sabit olunca daha senin efendi bunu dedi, efendi şunu dedi. Bir de marifetin sözcüsü. O zaman marifetin ne mal oldu ortada? Sözcün neyse sen olsun. Öyle ya şimdi ben bir yalancı adamı sözcü yapar mıyım? E yaptılar. Bundan dolayıdır ki ebediyen şahitlikleri kabul edilmez ve bunların attığı hiçbir videoyu seyreden asla hakkımı helal etmiyorum. Çünkü neden? Yalancılığı sabit olana kadardı. Ne diyorlar baktık? Yalancılığı sabit oldu. Artık mümin yalan söylemez hadisine göre burada soru işareti girdi. Her günahı yapar ama yalan söylemez. Yapabilir yani nefsine uyabilir. Yapsın demedik ama mümin yalan söylemez. Yarın daha büyük tehlikeler doğacak ve bunlar kim bilir daha neler uyduracak. Efendi şunu dedi, efendi bunu dedi. E şimdi biz burada neye inanacağız? Hatta e, Efendinoğlu Ahmet Hoca'dan da duyduğuma göre... Efendim şimdi efendim bazı sesi çıkıyor ya ben bunlardan hiç haberim yok. Meğer seste de e, kelimeler aradan çekiliyormuş ve montaj yapılıyormuş. Çünkü bazı kususlarda efendim cümleler arasından bazıları birbirine eklendiği zaman biliyorsunuz müsbet menfi olabilir menfi müsbet olabilir montaj yapıldığına dair de efendim e, bilgi söyledi. Ben bilmiyorum efendim sen oğlu söyledi bana yani. Şimdi bu noktaya geldiğimizde bu noktaya geldiğimizde zaten yalancılıkları alenen çıktı. Mümin yalan söylemez. Demek ki şahitlikleri geçmez. Çünkü bana hadis uyduruyor diyor. Hiçbir hadisi kendi kafamdan hadis diye uydurmadım. Vallahi billahi uydurmadım. İmansız öyleyim uydurmadım. Çünkü nasıl hadis uydurmak ya? Cehennemde yerini hazırlasın buyurur sallallahu aleyhi sellem. Ben kذب alim kasten bana yalan iftira Fellete Ateşte yerini hazırlasın. Cemaatime ben kaç kere okumuşum bu hadiseyi. Ben nasıl hadis uydururum. Onun için hak üzere olalım. Haktan yana olalım. Batılı teyit etmeyelim. Bir şeyin batıl olduğu anlaşıldığı mı daha destek vermeyelim. Ne maddi ne manevi. Ne çağrıldığında giderek ne onların yanında gözükerek. Bunların hepsi batılı teyit sayılır. Batılı destekleyenler Kesinlikle husrana uğrayacaklardır. Dünyada ve ahirette zarara uğrayacaklardır. Batıla batıl demek bizim huyumuz olmalıdır. Müslüman'ın huyu olmalıdır. Ben batıl olduğunu yeni anlıyorum. Hele ki bu Ruhul Fukan şey falan 20 günlük. Bir aylık bu kasetçi. Yani ben bu kadar bilmiyordum yani. Ha dedim ki, belki dedim Şefik çıkar. Ya bize bu adam demedim dedi. Fakat ses çıktı. Dediği sabit oldu. Biz bu insanla ilişkimizi kestik. Efendinin tefsiri bunun dediklerinden beridir. Diyeceğini bekledim. Belki yırtığın yarısını yamardı. Ama bu adam çıkıp mümtaz hocamızdır diye efendinin hanesinde, efendinin tefsirine yazanları kafir diyen bir zihniyeti yeniden seçkin kıldı ya artık yani bakın bir daha ne diyor diye dinleyeyim derseniz Yaşan Nuri'yi dinlemekten Mehmet Okuyan'ı dinlemekten Mustafa İslamoğlu dinlemekten bir farkı kalmıyor. Çünkü yalanı sabit oluyor. Sen hala bakalım ne diyecek? Ya bakalım ne diyecek? De, o zaman şeytanı da bakalım ne diyecek diye dinleyenlerin nereye gittiği an görüyorsunuz. Cehennemde bile kürsü kurup milleti çağıracak. Yine gidecekler ne diyecek? Ne diyecek? Allah lanet etsin sizecek. O da onlara senmişsin diye beni buraya sokan yalancılara Allah lanet olsun. Zalimlere lanet olsun. Sövüp sayıp ayrılacaklar. Bakın hocalar, hocalar, hocalar böyle bocalar. Yapmayın hocalar. Burada efendiye hizmet yok. Burada efendi tefsir, tefsirine iftira var. Burada efendinin emini olan adama Cübbel Hoca hadis uydurdu iftira var. Burada benle uğraşma var. Burada arka planında kumpasları bana kuran FETÖ'nün ağzıyla konuşmalar var. Kaset olay diyor adam kumpas demiyor ya. Burada beni yıpratma projesi var. Çünkü FETÖ'nün projeleri devam ediyor. Hükümet üzerinde de, maliyede de, askeriyede de bak hala at at at, at hükümet baş edemedi. Burada arada Cükbeli'den uzak durun, efendiden ayırın, efendilerin resimlerini koymayın. Farkındaysanız birkaç bir, bir, zamandır hiçbir resmimi koymazlar. Çünkü bununla alakalı değil. Proje, durun bu. İnsanlar vazifelerini yapıyorlar, denileni yapıyorlar. Siz de Allah için bu fakirden emek gördüyseniz, hizmet aldıysanız denileni yapın. Yalancı olduğu sabit olanların Ebediyen şahitliğini kabul etmeyin Çıkıp insan özür diler Bu adam meğer efendinin Cübbeli hocanın kitabını bırak Halbuki benim kitabıma uydurdu Dediğinde de reddiye yapmalarını beklerdim Çünkü neden? Cübbeli kendi kitabında Uydurukçuysa o zaman Efendinin adına yazdıklarında da uydurukçudur Efendinin tefsirine itimat kalmaz Nasıl diyor İmam-ı Rabbin Hazretleri Sahabe tenkit edilirse Tenkit Kur'an'a gider Mektubatın kaidesidir bu sen Hz. Muaviye'yi tenkit edemezsin. Rivayetini cerh edemezsin. Güvenilir adam değil diyemezsin. Dediğin anda Bukhari Müslüm'de 120 küsur hadis-i var. Vattânü fil ashab, tânü fil Kur'an Sahabeyi tenkit, Kur'anı tenkit. Ben burada efendi adına bütün çıkan kitapları bu kadar senedir bu fakire yazdırmış. Tabi onun riyasetinde, onun kontrolünde. Senelerce yanımızda bulundu. Harf yazmadık ondan habersiz. Sonra güvendi bu fakire. Tamam ben yoksam da yazın dedi. Sonra okundu. Hepsini dinledi. Takrir buyurdu. Takrir buyurdu. Bu onun kitabıdır. Kimsenin Efendi kitabına taan etme hakkı yok. Ama cübbelin kitabına taan edersen sahabeye tan, Kur'an'ı tenkittir. Mektubat okuyorsunuz. Böyle mi okudunuz bugüne kadar? Hocalarınız böyle mi okuttu size? Hocaları da benim talebelerim yani. Ama hocaları da nezih insanlar. Meğer bunlar müfsitmiş. Ya sen Kur'an'ı tenkit ediyorsun burada sahabeyi tenkit ederek. Ben burada efendinin sahabesindenim. En yakın sahabesindenim. Efendi Hazretleri buyurdu ki: Esbakiyet eftaliyet sahabeyle değildir. Diyor şimdi Şefik Bey. Sen efendi Hazretlerinin Fahri Efendi hakkında ne dediğini duydun mu? 30 sene evvel var mıydın? Nerede geçiyordun acaba? Sabah namazından evvel Hatmi Şerif'te Resulullah Efendimiz buyurdu, sahabemi tenkit eden beni tenkit etmiş olur, sahabemin aleyhine konuşmayın. Buyurdu, benim de eshabım var dedi. Fahri Efendi benim eshabımdandır. Fahri Efendi benim eshabımdandır. Aleyhine konuştuklarınızı duyuyorum, asla reddediyorum, ona konuşan bana konuşmuş olur dedi. Kulaklarımla duydum. Nasıl oluyor şimdi? Efendinin sahabesi yok demek, o sahabe dönemindeydi demek. Şimdi sen bana konuşuyorsun. Efendinin bütün kitaplarına imza atmış. O kitaplarda efendiden ve bu fakirden başka kimsenin harfi yok be. Harfi yok be. Buna konuşuyorsun. Diyorsun ki uyduruyor hadis. Ha dersin ki şu hareketini beğenmiyorum. Yemek yerken kaşığı yam tuttu. Kirpiğini fazla aldırmış. Kaşını aldırmış. Gözünü aldırmış. Ben bunlara karışmıyorum. Herkesin istetikada beni tenkit hakkı var. Ama benim rivayette ettiğim hadislere uydurdu dediğin anda Efend tefsiri de uydurma oldu. Ya senin aklın bu kadar basmıyor mu? Basıyor, çok iyi basıyor. Tulumba gibi basıyor. Ama sizin derdiniz Efendiyi yıpratma. Sizin derdiniz Efendinin eserlerini yıpratma. Sizin derdiniz bu işleri gündeme getirip İsmaila'yı yıpratmak, cemaati yıpratmak, cemaatı dağıtmak. Biz bu kadar bilmiyorduk. Ne bileyim ben safım ya. Ama geleneyen noktada artık tefsire bunu diyen adama Mümtaz hocamız dendi. Bitmiştir. Haklarım haram ederim. Bir açıklamalarına dinlerseniz ve inanırsanız. Çünkü bunlar artık efendiyi temsil etmedikleri kesinleşti. Yalancı nasıl efendiyi temsil edecek? Edemez mi? Bir de efendi böyle buyurur dediklerinin, mesajlarının hiçbiri muteber değil. Yalanı sabit oldu bu ekibin. Ama deselerdi ki bu adam tefsire de konuşmuş. Madem öyle ilişkiyi kestik. Bak ben bu konuşmaları yapabilir miydim bugün? Asla yapamazdım. Çünkü bir tutar tarafları olurdu. Bir şey efendiye işi getirmiyorlar. Efendinin tefsirine işi getirmiyorlar derdim. Ama bunlar efendi tefsiri falan hiçbir şey e efendim bunların kutsalı olmadığı çıktı burada efendinin tefsiriyle bitti. Efendim müceddit diyorsun, efendim efendiyi bu kadar büyütüyoruz diyorsun, efendiye bu kadar kitap yazdık, efendiyi hayatını yazdık, şu hizmet hizmet hizmet gelinen noktada zaten öyle çok hizmet yapan yapıyorlar ki göze girmek için. Sonunda bir dakikada bütün sütü döküyorlar. Aynı bunu evvelki tarihlerde de görmüşüz mezepleri bozanlarda dinleri bozanlarda. Bir noktada hizmet diye biz de diyoruz maşallah. Tali Hoca'nın dediği gibi çok hizmetleri var. Tamam çok hizmetleri var. Ama gelinen noktada Tali Hoca görmüyor mu ki Efendinin tefsirine haramı helal etti dediklerini duymadı mı Tali Hoca şimdi? Hakkı tutmadı, batılı tuttu. E batılı teyit etmeyin. Maddi manevi hiçbir alanda batılı tutanlardan olmayın. Ben hep hakkı tutanlardan kaldıranlardan oldum. Aleyhime de olsa, zararıma da olsa. Hapislere de düşsem, eziyetler de çeksem, hep hakkı tutanlardan oldum. Batılı tutanlardan olmayın. Destek verenlere destek vermeyin. Maddi manevi desteklerinizi çekin. Şahitliklerini kabul etmeyin. Çünkü burada büyük bir efendinin tefsirine büyük bir iftira var. Bu fakire büyük bir iftira var. Ve bu iftira da efendinin hanesinde aklandı. Ve yalan beyanat ile bütün milletin gözü önünde ortaya çıkarıldı. Artık Allah'a havale ediyorum. Allah bildiği gibi yapsın Celle, Celle. Efendi Hazretleri'nin halası beni mecbur bıraktılar. Cevap hakkı doğdu demesinler. Bana cevap hakkı doğdu. Çünkü onlar dergide bu yazıyı yazdılar. Başlatan ben olmadım. Cevap vermek zorundaydım. Vermeseydim hadis uydurdu şaibesi ve iftirası altında ezilirdim. Her şeye konuşan adam hadis uydurdu diye konuşmadığım zaman bu iftira benim üstüme kalırdı. ...ben bu iftirayı yiyemem yani... ...kusura bakmasın kimse... ...cemaatın meselelerini... ...toplumda konuşmayın... ...diyorlar bana... ...Tali Hoca nasihatını aklını maşallah... ...kendine saklasın... ...çok fazla aklı var mübareğin de bana da veriyor... ...fakat bana, bana aklı uymuyor... ...bu akıl akıl değil... ...çünkü neden... ...onlar bunu dergide yapmasalardı... ...ben bunu millete söylüyor muydum? Biliyordum onların bu kafada olduğunu... ...İrfan'ın 20 senedir biliyordum bu kafada olduğunu... İki sene evvel İrfan'ı almayın yanlış bu adam dedim. Hayır uyarmadım diye ki. İki sene evvel İrfan Konya'dan gelirken dedim ki bu arkadaş her tarafta sıkıntı çıkarttı. Tefsir'in aleyhine konuşmaları var. Yalan beyanı var. Boyacılar hocayla yaşandı. Ben bunları anlattım iki sene evvel. Kasıtlı aldılar. Kasıtlı aldılar. Demek bugün için tetikçiliğe lazımmış. Mevzu bu. Adamlar her malzemeyi bulunduruyor. Kime tetikçi lazımsa oraya kullanacak yani. Her yol var çünkü yani adamlar. Bizim gibi dost doğru gitmiyorlar ki. E şimdi hal böyle olunca E şimdi Taleh Hoca'nın, Ya Cübbel Hoca hadis uydurmaz. En fazla nakleder. Naklettiği kitapları incelemeyi incelerseniz inceleyin. Ama Cüppel Hoca uydurukçu olmuyor ki burada. Bunu demesini beklerken hakem olayım aranızda. Hakem olayım. Nasıl hakem oluyorsun Hoca efendi? Sen efendinin tefsirinin efendim doğru mu eğri mi olduğuna dair efendinin kitabını sorgulama şeyini açacağız efendinin tefsirinde helalı haramı helal ediyor diyen adamda. neye hakem olacaksın sen o zaman efendinin üstünde bir hakem oluyorsun cübbelinin üstünde olmuyorsun ki sen efendiye mi hakem olacaksın hoca efendi haddini bil senin efendi hakkında hakemlik ve tefsir hakkında hakemlik yapacak ilmin yok ilk cidde zaten doldurdun konkordattan hadisçiyim dedin hadisçiyim dedin biz de sana hadislerin kaynağını bul dedik. Ruhul Furkan'ın birinci cildinde bütün hadislerin kaynağını sana verdik. Tali Hoca. Verdik. Gittin. işte Seyfettinler vesaire o zaman okuyan talebelere verdin. Konkordas denen şeyi açtılar. Ketebe nerede varsa Ketebe'ye Bukhari dediler. Halbuki o Ketebe başka Ketebe. Ve birinci cilde dünya kadar bize hata çıkarttın. Ondan sonra seni tefsirden ayırdık. İkinci ciltlerden sonra yani hadis tefsirde zaten harfi yok. Hadis kaynağı bu. Bir de baktık bütün kaynaklar yanlış. Yusuf Çelenir hocaya sor. Canı çıktı adamın birinci cildin hadis tahricini yapana kadar bizim tefsir ekibindeki hoca efendi. 40 çeker size hadis tahricinde be. 40 çeker 80 çeker. Hadis tahricinde yarı yarıya hadisler yanlış çıktı senin gönderdiğin. Ondan sonra ruhul bütün hadislere bulunamadı bulunamadı bulunamadı bulunamadı bulunamadı. Dosya dosya çarşaf çarşaf yolladı. Biz o bulunamadıları inceledik. Kenzülümal'de çıktı, Deylemi'de çıktı, Firdevs'de çıktı, şurada çıktı, burada çıktı. E ne bulunamadı bulunamadı kocarı Uğul beyanı sanki uydurukçu gibi bulunamadı yazdırıp durdu. Birinci cidden sonra biz senden bir hadis almadık. Benim bayramlık ağzımı açtırırsan seyranlık konuşurum bak. Yapma, hata yapma. Gücün yanında olma. Bak gücün yanında hep olduk. Adnan Oktar'da da aynı oldun. Kaç yerde aynı oldun? Bu cemaat bıktı artık. Yapma. Batılı destekliyorsun hoca efendi. Burada çıkıp demen lazım değil miydi ki? Cübbel Hoca ben şahidim 30 sene 40 sene diyorsun. Çocukluğundan şahidim diyorsun. Bu adam efendi yanında devamlı okudu tefsirini efendinin. Efendi gözüm demiş buna. Gözlüğüm demiş buna. Bu kitap hususunda ilim hususunda eminim demiş buna. Senden başkasına razı değil meşayık. Yazmasına demiş buna Bunları duyuyorsun bir kısmını kulağınla duymuşsun Efendim yanında bu kadar görmüşsün Bu insanları tutuyorsun Bunlarla kötü olmayayım diye bu yalancı müfterilerle Bunlarla kötü olmayayım diye Orta yol mavi boncuk kimdeyse yapıyorsun Ondan sonra burada Bu kadar hukukumuz var Efendim kitabının hakkı var ortada Efendinin kitabını hızara veriyorsun Ben de hakem heyetinde olurum Hakem olalım diyorsun Yani senin efendinin kitabına Hakemlik yapma hakkın yok Allah'ım Rabbi, mektubat mı okuyacağız her gün bir mesaj atıyorsun millet bıktı ya her dakika bir mesaj atma ya bu mesajlara kulak vermeyin arkadaşlar Beni de sinirimi bozuyorsunuz yani her dakika Tal hoca bunu açıkladı bu bunu açıkladı şu şunu açıkladı hiç kitaba fıkha uymayan şeyler İsmaila fıkha diyor ki elimizden gelse Tal hocanın fıkı fetva verme yetkisini iptal ederiz ama yetki bizde değil diyor herkes istediği gibi fetva veriyor Adam diş macunuyla efendim ihramı bozmaz dedi. Haçtayız. Ya diş macunu tamamen kokulu bir madde. Adam bütün ağzını yıkamış şeyi bozmazdı. Ceza gerekmez dedi mesela. Dünya kadar fetva var. Şimdi efendi baba der diyor. Ömer Nasuh Efendici fetvasına muteberdir evladım. Burada fıkıh heyeti ki fetvası muteber değil. Çünkü öyle fetvalar veriyor ki faiz meselelerinde İsmail-i Emin evime fetva vermez bu fetva verir. O fetva vermez bu fetva verir. Helal arama karışıyor. Fetvaya karışıyor. Yani ihrama karışıyor. Her şeye karışılıyor. Mehdi'ye karışıyor. Mehdi geldi gelecek diyor. Adnan oktara malzeme veriyor. E şimdi burada lütfen kusura bakmayın. Bu kişilerin şahitlikleri geçerli olamaz. Çünkü burada taraf tutma var. Bana şahsi hırsla itiraz diyor, iftira atıyor. Bir konuşmasında. İkinci ben hakem olayım. Ya ne atlıyorsun hakem olma? Sen efendinin tefsiri hakkında hakem olacak ilme sahip değilsin. Efendinin tefsiri bu ya. Cübbenin kitabı değil ki ya. Bunu efendinin tefsiri olduğunu iddia eden o şefik hala nasıl bu tefsir hatan eden adamı tutuyor ve demedi diye yalancılığını tescil ettiriyor bütün halka ya. Hala duruyorlar utanmadan insanın yüzüne çıkıyorlar. O zaman çözüm şudur. Yolumuza devam edeceğiz. Efendim bize öğrettiği yol bellidir. Hizmetimize devam edeceğiz. Kimsenin şahitliğine, hakemliğine ihtiyacımız yoktur. Efendinin yolu ortadadır. Bu kadar hoca efendiler ortadadır. Efendim bir tane bunun hilafına efenden bir şey duyan, kaynağı var mı bunun ya? Kaynağı zayıf bunun dediğine şahit olan bir hoca yoktur, yoktur. Dolayısıyla efendinin tefsiri bütün ruhul beyanda hangi hadis gelirse bir tanesini reddetti yoktur. Hepsini okuduğu varittir. Bütün hocalar buna şahittir. Hal böyleyken tek çaremiz kaldı. Bu adamları dinlemeyeceğiz. Şahitliklerini kabul etmeyeceğiz. Bugün batılı destekleyenleri desteklemiyoruz. Desteğimizi çekiyoruz. Cemaat olarak Allah için bir gram zerre kadar hakkım varsa sizde. Bu kadar basit. Başka çare kalmaz. Çünkü bugün de hakkı söylemeyeceksek, yani helala harama girdi, tekfir derecesine geldi, uydurma derecesine geldi. Dinimiz gidiyor ya. Dinimiz gidiyor, hadislere uydurma diyor adam ya. Uydurdu diyor bana ya. Yani Geylaniler Gazalilere uydurdu diyor bu adam. Bu adam cübbeliye demiyor, sizin zerre kadar aklınız varsa bunu anlamanız lazım. Bu adam bunu diyor. Şefik de buna Mümtaz hocamız diyor. Bunlar tarikatı da bozar, şeriatı da bozar. Bitti artık. İtimat kalkmıştır. Evet, üst. Yani üst perde akıl bunlara bunu dedirtiyor bugün. O zaman biz akıllı olacağız. Müslüman akıllı olur. Kaçıncı delikten ısırılır? Aynı delikten iki kere değil, beş kere ısırılmayalım. Bitti. Bu zamana kadar sabrettik. Ama artık tefsire, hadise dayandığı zaman da biz artık şahsımıza yapılan hakaretlere sabrederiz. Şahsımıza yapılan terbiyesiyle sabrederiz. Maddi menfaatlarımız kesildi. Diyelim seneler evvel. 5 senedir ben hiç ne maaş alırım ne telif alırım. 5 sene 6 sene hiçbir şey almam. Mesela bir şey dedim mi 5-6 sene? Demem bir kuruş benim hakkım vardı demem. Demedim de yani. Cayır cayır atmıştır liraya tefsir satıyorlar. Ya burada bizim emeğimiz var bir kuruş dedim mi yani? Hiç tartışma açtım mı onlara? Ben nefis için... Hırs ve ihtirastan en uzak olan benim. O bana hırs, ihtiras lafını kullananlar, kendilerinin bir kuruşu eksilsin bakalım, bas bas bağırmıyorlar mı? Bu hak benim, ne yapıyorsunuz lan demiyorlar mı? Benim kadar Allah için iş yapan adam yoktur. Efendi Hazreti Ahmet Kozlu Hoca'ya söylemiştir. Cüppeli Allah rızası için çalışır. Cüppeli Allah rızası için çalışır. Bu laflar herkes hakkında söylenmiş laflar değildir. Onun için e, bu, bu lafları topladığın zaman bir cilt kitap eder. 40 senelik, 45 senelik mazide. Tamam mı? Böyle iki tane laflan, sen gelip efendinin yolunu değiştiremezsin. Bitti. Buna müsaade etmeyecek. Şimdi Allah'tan daha doğru söyleyen yok. Ondan sonra Resulünden daha doğru söyleyen yok. Şu Allah'tan sonra. Biz bunu insanlar için konuşuyoruz. Peygamberler için dedi. Hepsi muhbir-i sadıktır ama... Estakola, en doğru en üstünleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu hak biz hadis-i şeriflere iman ettik şimdi bu adamların Gazali'nin, Geylani'nin e, rivayet ettiği hadislere bunlar uydurdu demesiyle yaşan nuriler işte efendim, neyse ölmüş diyorlar onun için neyse kalanlardan konuşalım İslamoğlu'nun şeylerin e, İsa Sen inmeyecek Buhari bunu uydurdu Demesinin ne farkı var Resulullah'a inandıysan Bütün buyurduklarına inanacaksın Asla imam gazali imam Geylaniler Resulullah iftira etmez Onlar uydurmaktan Münezzehtir Münezzehtir diyorum Çünkü zaten evliya mahfuz demiyor musunuz siz Evliya mahfuzsa Geylani gazali Evliyanın kutbudur En büyüdür Nasıl korunmamışlar yalan uydurmaktan veya bunlar diyorlar ki bilmeden koydular. Peki uydurmayı nakletmekten. Resulullah Efendimiz uyanıkken uyanık diyen görüşen Abdülkadir Geylani. Hadis sizden varit bir değil mi diyor. Soruyor zaten. Siz tasavvuf eleyim diyorsunuz ya. Sizin inandığınız tasavvuf bu mu be? Yani Abdülkadir Geylani bu kadar bir tane de değil ya. Bu kadar hadisi hepsini uydurma almış faza ile amalde. Diyorsunuz. Çünkü benim kaynaklarım hep o. E bunu dediğiniz anda... Nas Abdülkadir Geylani mahfuz oldu. Olacak tane. Demek Allah onu korumuyor. E demek evliya korunmamış. O zaman bu iş efendi hazretlerine taana gider. Velilere taana gider. Evliyanın ki gider. Yani evliyaullah masum değildir ama mahfuzdur. Korunmuştur. Kademiz bu değil miydi ya? Hepiniz bunu okumadınız mı? E nasıl korunmadı Abdülkadir Geylani uydurdu bu kadar hadisi? Ha, uydurmadı ne oldu uydurmaları aldı nasıl uyarılmadı mana aleminde ben bile hemen rüya görüyorum olacak bir şey ya her gün yarın şuna şöyle olacak diyorum ya yani nasıl Abdülkadir Gelen uyarılmadı bu kadar uydurma adresi peki sonra e, bunun yazıma geçmesi var sonra bunun nuskalen çoğalması var Abdülkadir Gelen'i 90 sene yaşamış bir insan ya şu uydurma çıktı sonra ben uyarıldım demez mi ya hiçbir rüya görmüyor hiçbir Resulullah'ı görmüyor hiçbir... Allah Allah yani Koca Abdülkhan İmam Gazali o kadar saf ki efendim irfan kadar bilmiyor. Şefik kadar bilmiyor. Şefik kadar bilmiyor İmam Gazali Abdülkhan. Tabi Şefik daha iyi biliyor. Çünkü benim aldığım kaynaklar Geylani Gazali. Adam diyor ki hocanın kitabında uydurmalar var diyor ya. Uyduranlar da benim kaynak verdiğim yerler. Ya bunu diyor bu adam. Daha ben bunu nasıl dinleyeceğim ya? Allah havale etti. Ama siz de batılı desteklerseniz Allah size de bildiği gibi muamele etsin. Haktan ayrılmayın. Resulullah muhbiri sadıktır. Evliyaullah ondan yaptıkların nakiller haktır. Adam kabir azabını neye göre inkar ediyor? Bukhari'deki hadisi reddeder. Sen de rekaip namazını neye göre inkar ediyorsun? Abdülkadir elindeki hadisi inkar ederek. Ne farkınız kaldı? O sahihmiş, bu zayıfmış. Efe zahil amal de zaten zayıfcaiz. O mevzu dedi o mevzu dediyse ittifaklı değil ki. i̇bn Salah da usul hadisçi. i̇bn Salah usul hadisi yazan, kitabını yazan. En büyük muhaddislerde. i̇bn Salah regaib namazı uydurma değil dedi. Aliülkari mevzuatı kitabını yazan. Mevzuatı kitabını yazan Aliülkari muhaddis. Aliülkari ne dedi? Regaib namazı mevzu değil dedi. Recep Şaban Risalesi'ne. Sizde o risaleler yoktur. Şamile'de yok onlar. eden yazma eser alacaksınız. Biraz para vereceksiniz. İlme emek veriyorsanız, şamilelerle ilim olmaz. Kaynaklara ineceksiniz. Ben burada kaynaklara iniyorum. Recep Şaban Risalesi, matbu değildir. Aliülkari'nin. Orada diyor ki mevzu değildir. Hadi bakalım. İbn-i el-Müsacele isimli sene bu tespit ediyor. Hafız Rezim büyük muaddisdir. Razin. Daha adını duymamışsınızdır Razin kim diye. Rezeneşahini anca duymuşsunuzdur. Hafız Razin. Radıyallahu anh. Büyük muaddisdir. Bu zat bu hadisi naklediyor. İbnül Esir'i duymuşsunuz ya. O kadar da duymadıysanız hepten hiç konuşmayalım. Cami'ül Usul isimli eseri vardı. Cami'ül Usul. Tecrid-ü Sıhhah. tecrid Sahih hadisler. Bak sıhhah sahih hadisler. Adı sıhhah. Tecrid isnatlardan tecrid. Tecrid-ü e, Hafız Rezin e, bunu nakletmiştir. Yani regaib namazını yani bunların uydurdu dediği namaz. Ha. Sifilin o namazı kılacağınıza e, haram işleyin dediği namaz. Regaib namazı. Hafız Razin büyük muaddistir. Tecvid-i isimli eserinde sayı hadisler olarak zikretmiştir. Ondan sonra İbn-i Lesir meşhur muaddis, meşhur cezeri, camiül usulünde bu hadisi Hafız Razin'den alarak nakletmiştir. Sen iki kişi uydurma dedi, mevzu dedi diye, benim de burada dünya kadar mevzu değil diyen adamım var. Ama kim? Hadi diyorsun gazali muaddis değil. Diyorsun Geylani Muhaddis değil. Hadiste zayıftır, hadis bilmez. Peki benim bu söylediklerim kim şimdi? Halukari kim? İbnül Esir kim? Hafız razim kim? İbn-ül Salah kim? Hepsi Muhaddis. Usul-i kitabını yazmış adamlar. E peki bu adamlar diyor mevzu değil. Sen burada en azından ittifak olmayan bir konuda nasıl uydurma dersin? Zerre kadar şüphe olsa uydurma denilebilir mi? İhtimal giriyor çünkü. En ufak bir şüphede şey, kararı veremezsin. Mahkeme karar verebiliyor mu bir şüphe girdiğine? On sene sür karar. E, burada bu kadar muhattis söylemiş bunu. Ben ilmi konuşuyorum. Ben usul hadis bilmiyorum diyorsam Hüseyin Avni Hoca demiş ki tevazu yapmasın o kadar. Ne bilmiyor demiş. Biliyor demiş. Bal gibi demiş. Okuduğu bu kadar kitap var. Onlarda usul hadis yok mu demiş. Ben usul hadisi bir gecede okuyan adamım. Okumuşum yani. Ne demek yok. Ben tevazu yapıyorum ama adamlar tevazu yapıyor üstüme çıkıyor. Allame-i Cihan oldular başıma ya. Adamın suratına bakın tipine bakın ya, tipine şekline bakın ya bu konuşanların. Son noktayı koyuyorum. Utlu bul. Hayır, <gülüyor> endehesan ilvcu. Hayır arıyorsanız, ilim arıyorsanız, fazilet arıyorsanız, erdem arıyorsanız, yüzü güzel olanların yanında arayın. Hadisi şeriftir. Yüzünde memnunet olmayanlardan. Hayır beklemeyin. Meymenesiz adamların dolduğu bir noktada artık hayır umulmaz. Ümitsiz vaka olmasaydı ben bunları demezdim. Vaka ümitsizdir. Biz Resulullah'ın bütün buyurduklarına inanıyoruz. Muhbir-i sadık haber verdi diyor İmam Rabbani. Kabir azabı haktır. O zaman cehda dile sok. Bütün hadislere bir ceh yap. Bunun yolu yok ki sonu yok ki bunun. Ravilerin hepsinde cerh var. Hı. Ne oldu? Toplam kabir azabı acaba ya diyor. E senin ne farkı kaldı? Sen genel manaya bakacaksın. Genel manada. Resulullah Efendimiz bu konuda haber verdi mi? Ya İbn-i Teymiye kadar olamazsınız. Olamadınız be. İbni i Teymiye bile diyor ki bir konunun aslında sahih hadis ise teferruatında çok takılmamalı. İbn-i Teymiye kadar olamadınız ya. Nafile namazın fazileti hakkında Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sitte, Bütün sayı kaynaklarda Namaz kılmak Tayin edilen amellerin En hayırlısı namazdır. Bu sayı hadisler. Bu kütüb-i Sitte sayı hadisler. Faz edilenlerin en hayırlısı namazdır. Peki bu Nafile namaz kılmanın fazileti Kur'an, sünnet dolu mu? Dolu. Dört tekat mı kıldın? 15 ikhlas boğdum. Tabi tarife uyacağız. Efendi Hazretleri sayılara rahat edelim derdi. Anahtarın dişleri gibidir derdi. Bir fazla olsa açmaz, bir eksik olsa açmaz buyururdu. Sayılara ben önemsiz demiyorum. Ama İbn Teymiye bile diyor ki bir konunun aslında hadis var ise kefer ruhatına takılmamak. Oralarda feşhediyor. Çünkü adam sana en ne diyor? İçki içtemiyor, kumar oyna demiyor, zina et demiyor, namaz kıl diyor. Kim diyor? Aptuk Hadi diyor, demiyor. Resulullah Efendimiz'e iman edeceğiz. Ondan gelen bütün hadislere iman edeceğiz. Araştırmak bize gerekmez. Güvendiğimiz kaynakta varsa. Ruhul Beyhan Efendi Babamızın, Efendi azlerimizin el kitabıdır. Mektubat el kitabıdır. Risale-i Füseyin el kitabıdır. Hunye, tamam. İmam Rabbani'nin mektubatında kaynak verilen saat Abdülkadir Geylan'ın olması hasebiyle, Efendi Hazretleri ne desen Abdülkadir Geylan'de böyle bir şey var. Bu arkadaş da bunu inkar ediyor. Gözüme gözükmesin daha yanıma sokmayın der. Usulü buldum yani. Abdülkar geleni reddediyor. Uf! Efendi'yi düşünemiyorum. Neler etti ya insanlara ben biliyorum ya. Ne biçim adam bu ya? Abdülkar Geylani'yi kendini reddetse bir şey demez. Tevazu yapar. Benim görüşüm dersin. Abdülkar Geylani hadisini kabul etmiyor. Samimi söylüyorum o adamı. Hanede tutuyorlar o adamları. Yahu ne hanede tutuyorsun? Efendi budur. Efendi'ye bunları anlatmıyorlar hiçbir şey. Ne anlattıkları da belli değil şimdi. Ne dolduruyorlar? O da belli değil. Cübbeli biçim alemce konuşuyor efendi hazretleri. Dua buyurun efendi hazretler. Ha dedin mi efendiye ki ben cübbeliye hadis uyduruyor dedim. Ben sizin tefsirinizde haramı helal ettiler dedim. Abdülkadir gelen hadislerine uydurma var dedim. Dedin mi? Demez. Orayı söylemeden la tekrabus salate ventim sükara yapıyor. İrfan'ın işte kasette dediği lafı Bunlar kendileri yapıyor. Çünkü işine geleni, işine geldiği kadarıyla soruyor. İşine gelmeyeni sormuyor. Durum bu. Bundan dolayıdır ki bizim imanımız bozulmayacak. Kabir azabı hak. Hadis-i şerifler, Resulullahımız doğru haber verendir. Biz bunlara iman ettik. Ve şu hal münkerim ve nekir, münker nekir sorgusu. Münker nekir iki meleğin adıdır. O kadar korkunç gelecekler ki, Gören onları dünyada hiç şey görmediği için reddedecek. Yani bu nasıl bir şey hiç görmemiştim. İnkar edecek yani. inkar diyecek tanımayacak demek. İnkar tanımama. Hani seni inkar ediyorum demek tanımıyorum demek. Münker nekir tanınmayan. Nekir sığayı feildir. O da mübalağa için münker mağazına. Son derece yani tanınmayan bilinmeyen. Eşi emsali görülmemiş demektir. Münker nekir sorgu sor soracak. Dil müminin müminlere de soracak. Evet. Vel kafirin kafirlere de soracak. Bak mesela bu konuda tartışma var. Kafirlere kabir suali var mı? Müminler için tartışma yok. Ulema arasında e, kafirlere sorgu sual var mı? Çünkü felan hukumlu yömel kıyameti ne? hani kıyamette mizan da yok kafirlere. Adamın sevabı yok ki. Neyi tartacağız? Kefesi yok. Kefe iki şıklı olur hani diye. Kafirlere burada bazıları diyorlar ki o zaman sorgu sual da olmaz. Niye yani? Mizan yoksa falan. Ama bak İmam-ı Rabbani bizim müçtehidimiz müceddidimiz odur. İmam Rabbani buyurdu ki kafirlere de sorgu sual var. Şimdi neyi tercih edeceğiz? Ehl-i sünnet uleması arasında ihtilaf çıkarsa bir konuda bizim tercihimiz ne yöndedir? İmam Rabbani yöndedir. Çünkü hem silsilemizin şeyhidir hem hakaat de Müminlere de sorgu sual var, kafirlere de sorgu sual var diyor. Bak burada mesela ben de bunu şimdi tabii epey senelerdir okumuyorum bu mektubu. Ve şimdi dikkatimi çekti. Çünkü kafirlere sual var yok ihtilaflıdır. Ama İmam Rabbani buyurdu bizim için itikattır. Bitti. Fil kabri kabirdir. Eyza e, kabir azabı gibi. hakkun haktır ve gerçektir. Şimdi. Tabi bunu ben diğer derslerimde anlatıyorum. Tafsilatın nasıl geleceklerini soracaklar. Sohbetlerimde çok var. Burada derse sokmayalım bu işe. E, vel kabru kabir berzehun köprüdür. Beynet dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret arasında. Yani ne dünyadandır, ne ahirettendir. Kabir alemi, alemi berzak deniyor. Ve min ve raim berzakun ilaymi diyor Kur'an Kerim'de. Diriltilecekleri güne kadar köprü ve geçit vazifesi gören bir alemde e, önlerinde, ötelerinde durmaktadır. Yani kabir alemidir. Buyuruyor. Şimdi bu berzaklık ne alemden? Bir bakımdan beden iskelet dünyadadır, ama ruh ahirettedir. Bu sefer iki tarafı vardır. E, ziyaretçi gelir, selam verir. Kabre. Ruh bu sefer hemen irtibatlıdır. Kabre gelir, selamına cevap verir tanıdığının. Bu da sahih hadiste sabittir. E, hal böyle olunca ruh sade ahirette değildir. Çünkü kabrine ziyarete gelene gidenlerine vakıf olduğundan e, dünyayla da irtibatı tamamen kesilmemiştir. Cese değil. Velev ki ortada kemiği bile kalmamış olsun. Yine o kuyruk sokumundaki e, çürümeyen hücre, hadis-i şerifte bildirilen çürümeyen hücre topraktadır çünkü. Çünkü topraktan diriltileceği ayetle, hadisle sabittir. Topraktan diriltileceğine göre hücresi topraktadır. E yani hiçbir eseri kalmasa da. Bundan dolayı ruhta o hücrenin bulunduğu noktaya gelip selam verenle, ziyaret edenle irtibatlıdır. Bu yüzden dünyadan tamamen irtibatı kopuk değildir. Hem dünya tarafı var hem ahiret tarafı var. Ve <gülüyor> azab Kabir azabı nasıdır? Minveçin bir yönden münasibun uygundur. La dünya. Dünya azaplarına benzer. Ne yönden benzer? Feekbelü yani kabul eder elin kıtağı, kesilmeyi kabul eder. Ne demek kesilmeyi kabul eder? Dünyada dişin ağrır, bir saat, iki saat ağrır, belki de sebepli, belki de sebepsiz, tedavi oldun ve almadın, dişini ne bir şeye ilaç sıktın, sıkmadın, neyse aspirin koydun, koymadın, birden de kesiledebilir. Bazı ağrılar, sancılar sebepsiz yere kesilir, diner. Sonra e, yine bir de baktım başlar. Romatizmalılar çok bilir bunu ki de bir dalgalı ağrılar olur. Vurur bir yerine, şişirir bir yerine. O bir de baktın geçti. Ha şimdi inkıta kabul eder. Yani mesela diyor ki beraat gecesi ümmetine Allah kabir azabını kaldırır. Cuma geceleri kabir azabını kaldırır. Burada bir dinlenme olur. Günahkarlar içinde. Kabirde diye istirahat olur. Inkıtağı kabul eder. Ve müvvettin başka yönden münasibun uygun düşer. Le azab ile ahiret. Ahiretin azabına uygun düşer. Yani ne demek? Bel huve min azab ile ahiret. Aslında daha ileri gidelim. Fil hakika, gerçekte ahiret azabından sayılır. Çünkü neden? Yani e, zahirde görünen belki de bir ateş yoktur kabirde veya yılan yoktur ama azap ruha yapılıyor. Ruh nerededir? Sitçindedir. Evet, madir hakeması için kitabın markum. Sitçin mühürlü bir dosyadır. O dosyanın bulunduğu bir makamdır. Yedi kat yerin dibindedir. Buna dünya denmez. Eee Ruhlara yapılan azaplar, ruhlar dünyada olmadığı için kabir, ruh kabirde sual cevapları çıkar. Biri gelir selam verirse selamını alır gider. Elektrik gibi bir şeydir. Yani ruh da öyle bilet aldı bilmem ne oldu kaç günde geldi yok. An meselesidir gelir gider. Ne gibi uyurken de ruhumuz çıkıyor. Bir anda bir saniyede uyanıyoruz. Nereden geldi nereden gitti. Yani o bilet mi aldı da ruh çıkarken gelirken. Sen bir saniye bile uyuyan var. Bir dakika şöyle uyuyor, uyanıyor. Bunu nereden gidiyor, geliyor? Bu yani bunlar anlıktır. Anlık olduğu için bu konular ahirette talük eder. Ee, yani azap ruh ahirettedir. Kabire irtibatı var ama kabirde durmuyor. Kabirde durmadığı için e, bazıları da Efendim ekseriyet itibarıyla surun deliklerindedir. Yani surda delikler vardır. Bu deliklere ruhlar yerleşir. Bu deliklerde ruhlar kalır. Bundan dolayı gerçekte ahiret azabına münaasipdir. Ve kavlullah Allah'ımızın kavli şerif. En Cehennem ateşi sabah akşam firavun ve ganedanı o ateşe arz ediliyorlar. Bu ayet nezele indi fi azabil kabir. Kabir azabı hakkında indi. Bakın Mehmet okuyan kafası ne diyor? Kabir azabı yoktur. Kur'an'da yoktur diyor. Halbuki İmam Rabbani bu kadar müceddit müçtehidimiz ve bütün tabi tefsirlerde geçiyor. Kabir azabı hakkında indiği kesindir. Burada da beyan ediyor. Çünkü Firavun ve Hanedanı sabah akşam cehenneme getiriyorlar. Kabirdeyken. Taşini kabirdeler. Şu anda sabah akşam cehennemi gösteriyorlar. Arada da yolda da işte Miraç hadisinde zikrediliyor ya. Efendim saralı gibi düşüyorlar. Düştükleri zaman bunların efendim... Ee, Bunlar kalkıyorlar. Sonra faiz yiyenler bunların yollarında düşüyorlar, dökülüyorlar. Firavun ve dağını cehenneme gider gelirken faiziyenleri çiğneyip geçiyor. Hani faiz yemek ne kadar kötü ki Firavun bile çiğneyip geçiyor. Hani sadedine gelince o miraç dersinde konumuzdu. Şimdi e, bunlar sabah akşam cehennem onlara gösterince çok azap oluyor. Neden? Sen şimdi kabir azabı bu çok hafif gelir. Bak önündeki azap budur. Sabah akşam bu sana gösterilirse ölme imkanın da yok bir daha. Dirilmeme imkanın da yok. Kaçanılmaz bir son. Yani bu ne büyük bir azaptır. Peki bu ahirette sabah akşam bunlar cennet ahirette zaten adam cehennemin içinde. Cehenneme ne arz edilecek? Ahirette cehenneme arz edilme diye bir şey olabilir mi? Ahiret zaten adam cehennemde. Firavd'ın ne diyor Kur'an? Firavun kendi cehenneme soktu diyor. Cehenneme giren neyi arz edilecek daha cehenneme? Yani en ufak bir lugat bile cehenneme arz edilmek sabah akşam ahirette. E şimdi sabah akşam bu dünyada kabirde oluyor. Ondan sonra zaten dünyada yani e, ahirette olmadığı şuradan belli ve ümetekû şimdi bu sabah akşam cehennem gösteriliyor. Bir de kıyamet kopacağı güne gelince diyor peşine Edhülü âle firâhûne eşeddel Firavun ganedanını azabın en beterine sokun. E şimdi o zaman bunun kıyamette olmadığı kesinleşmiştir. Kıyamette olmayınca bu hangi sabah akşam nasıl, nasıl cehenneme gösteriliyorlar? Arz oluyor. E kabir azabı olduğu kesinleşmiştir. Bunu kabir azabı demediğin noktada ayetin manası kalkıyor. İnkar lazım gelir. Çünkü ayetin bir yere oturtamıyorsun. Müfessirler bunu böyle beğenmişler. <gülüyor> kabirdeki rahatlık da lehaci heten. iki yönü var. Yani kabirdeki istirahat de bir bakımdan dünya istirahatına benzer. Ara sıra kesilir. Çünkü arasına bir arıza gelir. Yani senin de günahların var da arasına sana hani şimdi bir doğum günü kutlaması veya şu belki sana şu gün şu kadar karıyla zina etmiştin o günün kutlaması diye bir şey gelebilir yani bir azap hani dünyada kutlamalar yapıyor musunuz ya bilmem ne kutlaması bilmem ne kutlaması yani kabirde de rahatlık düz gitmeyebilir inkıtağı kabildir yani bir de bakarsın istirahat istirahat derken bir gün gelir ha, sen bugün şunu yapmamış mıydın hadi sana bir biç, biç bu onlar olacak yani onun için kabir istirahatı da yani bir baktığın istirahat var artık hep istirahat zannetme sen yine düzgün ol ama şurası çok önemli. Ve <gülüyor> sa'idu mutlu kişi, bahtiyar kişi, yani ahireti kurtaran kişi men o kimsedir ki zelleleri, kayıntıları, ayak kaymaları bağışlanır ve maasihi günahları bağışlanır. Bir kemal ilkerami ve rafeti Allah'ın kereminin iyiliğinin esirgemesinin mükemmelliği sayesinde ve la yu'azu cezalandırılmaz. Mevlâdaki ben merhamet sahibiyim. Hadi sildim gitsin. Bu çok bahtiyardır. Allah cümlemizi bu kullarına ilhaka eylesin amin fev wakaz ama hadi diyelim ki ben sana bir ceza vermeden bırakmayacağım cezalandırılacaksa indi mavi vakaz o zaman bahtiyar kimdir cezalandırılandır neyle bir âlemi dünya dünyanın acılarıyla ve mihaniha mihnetleriyle ve kuni dealke bu durum olur kefaretel dinubi onun günahlarına kefaret olur minkemali rahmeti Allah'ın acımasının mükemmelliğinden dolayı ne demek anladın mı hasta olur Kanser olur, inim inim inler, ağrılar çeker, sancılar çeker, dayanılamayacak şeyler çeker. Bu da bahtiyardır diyor. Niye bahtiyardır? Çünkü allah Teala ceza verecekse hesabı dünyada görür, faturayı dünyada ödettirir. Mahş kabre indiği zaman kabir azabı kalmaz. Niye kalmaz? Dünyada çektiği sıkıntılar günahlarını ödemiş olur. Bu da bahtiyardır. Yani bunlardan olmak da insan oyna zor işte bela. Dünyada da bela istemiyoruz ki dünyada da. Dayanılmıyor ağrılara sancılara ama işte. Yine cehenneme göre, kabr azabına göre o olsun denir ama niye olsun ya? Tevbe et! İstiğfar et! O da olmasın! Hiç günahın yok gibi olsun kardeşim ya. Yok ben bu günah ara sıra, hoca ben iki tek devam ediyorum yani diyorsan, ben bilmem Allah da seni seviyorsa o zaman belalara ben yani çünkü kabre kalmasın meselesi burada var on feyim bakıyet eğer kalırsa mina bundan bakıyetün bir şey kaldı diyelim Allah Teala toptan silmedi dedi ki dünyada çektireyim bari seni temizleyeyim yine de seni seviyorum dedi fakat dünyada çektiklerin de tam ödemedi bir bakıya kaldı yine bahtiyardır o kimse ki tükeffaru o bakıya ödensin örtülsün kapansın bizahdatil kabri kabir sıkmasıyla Kabir böyle bir sıkar bir bırakır ama artık. Mahşere kadar da dirilene kadar da o sıkıntı içinde kalır yani. Bir sıkar bırakır yani. Vel mihani minnetler el müheyyeti hazırlanmış lize el kelme Kabir için hazırlanmış sıkıntılar var. Hatta bazı adam diriltilene kadar fil mahşeri mahşere çıkana kadar tahiran tertemiz ve mutlaharan Allah tarafından aklanmış. Nasıl aklanmış? Şimdi dünyada tam tevbeyi nasıl beceremedi. Tevbeyle günahları kapatamadı Kefaret yapamadı. Bu sefer ne yaptı? Mevlada hadi benden metcanen af olsun da demedi. Herkese demez. Demediyse yine seni seviyor mu seviyorsa hastalık ve bela verir dünyada. Verir, verir verir verir. Sıkıntı üzüntü. Seni temizler temizler temizler. Ne mutlu temizlendiysen kabire bir şey kalmadı. Fakat dünyadan da bir bakıya kaldı temizlenmedi. Bu sefer mahşere kalmasın. Mahşere kalmasın diye bunun kalanını da Kabir sıkıntısıyla ve azabıyla e, temizler ve böylece kabirden çıkarken mahşere tertemiz kalır. Hatta e, tabi bunun ilerisi kabirde de bitmediyse çekeceği mahşerde elli bin seneki sıkıntılarla yine temizlen. Hani Mevla'nın muradı ne? Cehenneme hiç gitmeden cennete gitsin. Mevzu bu. Mahşerdeki elli bin sene sıkıntı da burada çok iş görür. Ama niye bu sıkıntılara girelim arkadaş? Tevbe kapısı açıkken ya Allah bela. Ama durum bu. Ama yine bitmedi. Mahşerdeki sıkıntılarda seni temizlemiyorsa illa bir cehenneme girersin arkadaş. Müslümanlardan da girecek var. Ha ama cehennemde de işte, cehennemde de işte bir sokulup çıkarılmak yeten olur. Bir sene kalan olur, iki sene kalan olur, bin sene kalan olur, iki bin sene kalan olur. En son hadis şerifteki beyan Efendimiz Aleyhisselam senelerce dinlediğimiz üzere. Yedi bin seneye kadar. Şefhan derdi bunu da hiçbir kitapta bulamadı. Alimler sonra İmam Gazali'nin bir eserinde. E bunu buldukları için bu hadis şeriftir. İmam Gazi Ali bir eserinde bulunduğu için. Sonra Hakim Tirmiz'in nevadirul usulde de e, geçiyor. Yani en son kalan çıkan yedi bin seneye kadar çıktı. Fakat işte bu şefik ve marifet ekibi şimdi İmam Gazi hadis bilmiyor diye suçladıkları için e, uyduruyor meselesine girdiği için. bunlar mesela Efendim bu sözü e, kaynaklarda görünmüyor. Halbuki alimler diyor ki İmam Gazali'nin bir eserinde gördük. İmam Gazali'nin bir eserinde gördük denirken İmam Gazali'nin eserini de biz bulamadık o zaman. Efendiler o sohbetleri yaparken. Şimdi daha yeni tefsir yazarken İmam Gazali'nin de Hakîm-i Hazretlerinden aldığını yeni bulduk. Dolayısıyla ulemanın kitaplarda hadis dediğine hadis de evladım. Efendinin yine görüşünün doğruluğu meydana çıktı. Şefik ve ekibinin bu marifet ekibinin efendimizin itikadından uzaklaştığı sabit oldu. Bundan dolayı aklımızı başımıza toplayalım. Bak hadis-i şerif zayıf, mayıf ee, İmam Gazali hadis bilmez. Sen bilmesin hadis, İmam Gazali nasıl bilmez? İmam Gazali'nin kitabını bile bulamadık biz. Biz Ruhul bir anda falan gördü efendimiz. İmam Gazali hangi eserindeydi bulamadık. Ama ne bulduk sonra? İmam Gazali'nin dayanağını da hadis oldu. Hadisin de hakimi Türbizi büyük muhaddistir. Ne vadir oluyorsunuz Boyacılar Hoca'dan bahsediyor İrfan. Boyacılar Hoca işte o hakim kitabını tahkik etmiş bir zattır. Yani muteber olmasa bütün arttığındaki hadis-i şerifleri de kurtarma yoluna giden, şu yoldan yoksa bu senette sahiptir diyen Boyacılar Hoca'mız Allah selamet versin, hadis-i şeriflerin kaynaklarını düzgün bilen bir muhattistir. Muhattis onlar gibi ispata çalışanlardır. Muhattisim deyip de hadisten haber olmayıp da o hadis uydurma bu hadis uydurma diyenler cühela yuruhudur. Lafları doğru anlayalım. Onun için mahşerde de bu iş durur. Ha mahşerde temizlenmeyince cehenneme de iner bu iş. Allah muhafaza. Cehennemde de en son süre 7000 seneye kadar çeken olur azap. En nihayetinde temizlenme geçer, gerçekleşmiştir. 7000'den ileri gitmeyeceği biz ne bilelim canım rüyada mı gördüm? Bu hadis şeriften alıyoruz kesinleşmiştir. Yedi binden sonra cehennemde Müslüman kalmaz. Ve Müslümanların yandığı tabaka boş kalacaktır. Hadis-i Şerif'te sonra yeni gördük bunu biz. Evet kardeşlerim. Ve men lem yuamel Ve men her <gülüyor> kime ki lem yuamel Muamele yapılmadı. Bir kendisine azil muamele Hazil muamelete de olabilir. Lem yuamele azil muamelete te mutlak kabul edersin. Kime ki bu muamele yapılmadı. Bel uqirat bilekiz tehir edildi. Muakazetü cezası ile ahirete Ahirete bırakıldı. Yani adama dünyada hastalık verilerek temizlenmedi. Şimdi hastalık istemiyor ama kabir azabını görünce, öbürlerini temizlendiğini görünce ey dünyada hasta etseydin ya beni de ya Rabbi. Öyle diyecek. E adam kanserden inliyordu, sen aman benim başıma gelmesin diyordun. E şimdi diyorsun ki keşke gelseymiş, burada daha zormuş diyeceksin. Ama Mevla seni seni bahtiyar yapmamış bu hususta. Demek hasta olanlar falan mesut bahtiyar yani. Anladın mı? Hasta olamayanlar düşünsün. Ama benim hiç günahım yok zaten hocaefendi. Onun için hasta olmuyorum dersen e zaten öyle evliyaksan elini ayağını öperim. Konumuz o değil. Ben çok günahkar olduğum için. Başım hastalıktan kurtulmadığı için. Ne kadar hamd etsem azdır. Zaten şeker hastalığı her dakika olduğu için. Her dakikaki günah kefarettir derdi büyüklerimiz. Ya şeker hastalarının kefareti yanlarındadır. Devamlı. Çünkü günde benim 450'den 50'ye düşüyor. Aynı gün ya. Zik zak. Her dakika psikolojim perbattır. E kolay bir şey değil yani. 300-400 oynuyor, 2 saat, 1 saat aray. Ben bu vaziyette işte bir şeyler konuşmaya çalışıyorum. Neyse hizmet etme. Yani bu her dakikalık bir hastalık yani. Elhamdülillah ne kadar hamd etsem Kurban oldum. İyileşeyim diye dua ediyorum. Şimdi onu bile kesmeyi düşünüyorum bu durumda yani. Çünkü günahsız durmuyorum ki. E günahsız durmuyorsam devamlı. Hani yağmur sü sürekli yazar. Silgeç yetiştiremiyor ya arabanın silgeci. Çünkü neden? Adam o kadar güneş diyor ki. Fabrika gibi seri imalata geçmiş. Şimdi bu adama silgeç yetişmiyor, Öyle yağmur yağıyor. Bu adamın devamlı hasta olması lazım. yani. Benim gibi adamları. Ha, siz maşallah günahınız. Yok bir şeyiniz. Yok bir şey. Hiç hasta olmayın yani. Benim için sorun yok yani. Hasta olasınız diye de dua atmıyorum yani. Kendime de etmiyorum ama şimdi iyileşme dualarını da keseyim diye düşünüyorum şu an bu dersten sonra. Ahmet ahirete temiz çıkalım. Boş ver diyorum. Çek burada diyorum yani. Ne yapalım? Evet. Ahiret. Şimdi bir adama diyor Allah diyor ...bahtiyar muamelesi yapmaz da diyor... ...bak bak bak... ...yani ne demek biliyorsun mu? ...hasta yapmıyor onu... ...hasta yapmıyorsa iyilik yapmıyor ona... ...ne oldu... ...ahirete bırakıldı azabı... ...fevve peki Mevla bunu niye yaptı Buna ...öbürünü temizledi dünyada da... ...bunu temizledilmedi ...bıraktı işini ahirete... ...fevve aynul adli... ...bu adaletin ta kendisidir yani... ...Allah zulümden zerre kadar... ...zulümden münezzehtir... ...çünkü onun da... ...vardır Mevla'nın başka bir bildiği... ...yine o adamı dünyada temizliyorsa... Başka bir iyilikleri vardır. Fakire vermiştir. Bir şey yapmıştır. Çok da günahkardır ama Mevla. Bu adamın iyi huyları var. Ben bunu dünyada temin. Öbürünü de ulan sen ahirette bir çek. Diyorsa vardır adamın bir yamukluğu yani. Mevla adili mutlaktır. Biz bilemeyiz kime niye böyle yaptı. Bize ne? Biz teslim olacağız. Ve lakin lakin ilulil asine vel hatı. Hey o asilerin, günahkarların haline ki efendim. Ahirete de kalsa işleri zordur. Çünkü ahiret azabı kolay mıdır yani? Orada çekerim nasıl olsa cehenneme girmeden kurtarırım denir mi? Adam cehenneme bile girmeyi göze almış yani. Nasıl olsa Müslümanım nihayet çıkarım diyor. Ya bu azabı hafife almaktır. Bu ayıp bir şey değil Müslümanın. Yani zerre kadar imanı olan dünyada en ufak bir sıkıntıya olsun ya nasıl olsa falan diyor musun yani? Mümkün mertebe tedbir alıyorsun. Sen ahirete nasıl iman etmişsin ki yanarız çıkarız? Hoca efendi. Fulaflar Müslüman'a yakışmaz. Şirk laflarıdır. Even ve emma Her kim ki min İslam Müslümandır. İslam elinden. Feme Onun neticesi ile rahmeti. İstediği kadar günahkar olsun. Anlı secdeye değmesin. Hiçbir sevabı olmasın. Müslüman öldüyse neticesi rahmete gider. Yani cehennemden çıkar diyor. Ve mahfuzun korunmuştur. Minel azabil ebedi Sonsuz azaptan. Bak bu Muvakkat azaptan demiyor. Muvakkat süreli. 7 bin sene muvakkat. Ebedi azaptan korumuştur. Ebedi azap kafirlere bahsettir. Müslüman olarak ölen mutlaka ebedi azap çekmeyecek. Sürekli azap çekme tehlikesi var. Ve zâhlike ezzânihâmetün azimetün Ebedi azap çekmemek de büyük nimettir. Yedi bin sene yandıktan sonra bile çıksan, efendim, kafirler de seninle dalga geçiyor. Ya bu gavurlar cehennemde bile rahat durmuyor. Hem yanıyor hem rahat durmuyor ya. Durur mu bu gavurlar illa laf sokar. Müslümanlara laf sokuyor. Hani siz Müslümandınız diyor, ne? diyor. Aynı yanıyoruz işte diyor. Kaç bin sene oldu diyor. E biz çıkacağız mı? Ha, ne? Ha, yani ne çıkacaksın diye. Benle birlikte ebedi kaldın. Seni unuttular çoktan diyor falan. Laf sokuyor. Ne zamanki melek geliyor, Mevla'nın da gayretine dokunuyor bunların bu lafları. <gülüyor> Buğday kadar imanı kurtaran. Arpa kadar. Mevla birden sonra zerre kadar ne imanı varsa çıkarın cehennemden. Bu gavurlara göstereyim Çıkarıyor Çıkarıyorlar. Yanarken omzuna vurıyorlar. Hadi tahliyen geldi. Hapistekiler, hapis yatanlar iyi bilir bu tahliyen geldi. Lafının ne anlama geldiğini yani. Hadi çıkıyoruz dediği anda kafirler diye, ulan adamlarla dalga geçiyorduk. Onlar yine çıktı bizim hiç çıkışımız yok. İşte rubemâ eveddül lezîne keferû levkânü müslimîn. O kafirler çok isteyecekler. Ulan bari şu günahkarlar kadar Müslüman olsaymışız. Yine adamın bir çıkışı var. Onun için e, bu da nimettir hani. Ama biz bunu nasıl olsa çıkarım o da nimettir diye. Niye cehenneme yanmayı göze alıyoruz canım ayrı bir şey yani. Ya Rabbi iman Rabban Rabbani duasına amin diyelim. ''Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla.'' ''Ve gün Allah'ımızı mağfiret eyle.'' ''İnneke alâ külşen kadir. ''Sen her şey hakkıyla gücü yetensin.'' Yani münafıklar gibi nurumuzu mahşere kadar yandırıp söndürme. Cennete girene kadar tamam eyle. Bu münafıklar yarı yolda nurları sönecek. Bi hurmeti Seyyidil Murseli'nin gönderilenlerin efendisi Muhammed Mustafa hurmetine aleyhi ve aleyhi vesselam o ahir zaman nebisine de bütün kardeşleri olan enbiya ve rusul-u salatlar ve selamlar olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Teslimen rabbil